Bismillahirrahmanirrahim Zümer Suresi <Sessizlik> Mekke Sühlerden Bir suredir Allah <'ın> Subhanahu ve Teala Bizlere bu surenin Saziletiyle bereketlerdir Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla Birden dörde kadar Kitabın indirilmesi aziz hakim olan Allah katındandır. Şüphesiz ki biz kitabı sana hak olarak indirdik. Öyle hissettiğini Allah için tahsis ederek ona ibadet et. İyi bil ki halis Allah'ındır Ondan başka veriler edinenler onlara sırf bizi Allah'a yaklaştığı diye ibadet ediyoruz derler. Doğrusu Allah ihtilafa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Muhakkak ki Allah yalancı ve kafir olan kimseyi hidayete eriştirilmez. Şayet Allah çocuk edinmek isteseydi yaratıklarından dilediğini elbette seçerdi. Tenzih ederiz onu. O vahid ve hahhar Allah'tır. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Kur'an-ı Azim'in Allah tarafından indirilmiş olduğunu haber veriyor ve onun hakkında hiçbir şüphe olmayan gerçeğin tekemisi olduğunu haber veriyor. Şüphesiz ki biz kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse dini Allah'a tahsis ederek ona ibadet et. Tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadet et ve yaratıkları buna çağır. Onlara ibadetin sadece Allah için olduğunu bildir şüphesiz ki onun ortağı dengi ve benzeri yoktur bu sebep ki iyi bil ki halisin Allah'ındır buyurmuş o amel işleminin amelini tek ve ortağı olmayan Allah'a tahsis etmedikçe kabul buyurmadığını bildirmiştir Rabbimiz subhanahu ve teala putlara ibadet eden müşriklerin onlara sırf biz Allah'a yaklaştırsın nerede ibadet ediyoruz dediklerini haber veriyor onlar kendi kanlarına göre melek şeklini verdikleri futlara yönelerek bu surede tapınmaktadırlar. Bu surede tapınmalarının melektere tapınma derecesinde tutmaktadırlar. Güya onlar Allah katında kendilerine yakın olan dünya işlerinde, rızıklarında ve muzaffer kılınmalarında Allah katında kendilerine şefaatçi olacaklardır. Bu inançları onları bu futlara tapınmaya sevk etmektedir. Ahiret yurduna gelince onlar zaten ahiret gününü inkar etmektedirler. 5'ten altıya kadar gökleri ve yeri hak olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzü örter, gündüzü de geceye dolar. Güneşi ve ayı misaffar kılmıştır. Her biri belirli bir suriye kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o azizdir, gaffardır. Sizi bir tek nefisten yaratmış, sonra ondan eşini var etmiştir. Sizin için hayvanlardan sekiz çift indirmiştir. Sizi analarınızın karınlarında üç karanlık içinde bir yaratılıştan sonra öbür yaratılışa geçirerek yaratmaktadır. İşte bu Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk onundur, ondan başka ilah yoktur. Böyleyken nasıl olup da döndürülüyorsunuz? Allah subhanahu ve Teala göklerin, yerin ve bunlar arasındakinin yaratıcısı olduğunu, mülkün sahibi, mülkle tasarruf sahibi olduğunu, gece ve gündüzü peş peşe getirdiğini haber veriyor. Ve Rabbimiz subhanahu ve Teala bunların neticesinde Rab kendisi olduğunu ondan başka ilahın olmadığını ibadetin yegane ve ancak ona yaraşır olduğunu ve böyleyken siz nasıl olup da haktan döndürüyorsunuz, onunla birlikte bir başkasına ibadet ediyorsunuz aklınız nerede diye buyuruyoruz 7 ve 8 eğer derseniz, muhakkak ki Allah sizden müstahinidir fakat o kulları için küfre daha göstermez eğer şükrederseniz sizden hoşnut olur hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez sonra dönüşünüz Rabbinizadır o zaman yaptıklarınızı size haber verir muhakkak ki o göğüslerin özünü bilendir insana bir sıkıntı dokunduğu zaman Rabbına yönelerek ona yalvarır Sonra o kendi katından ona bir nimet verince önceden ona yalvarmış olduğunu unutuverir. Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki küfrünle biraz eğlene dur. Muhakkak ki sen ateş yaranın yaranındansın. Rabbimiz Subhanahu ve Teala yüce zatının kendisinin dışındaki bütün yaratıklardan müstahini olduğunu haber veriyor. Ve yegane hamdin kendisinin layık olduğunu haber veriyor. Üstümdeki bir rivayette, Rabbimiz, Ey kullarım, şayet sizin ilkleriniz, sonlarınız, insan ve cinleriniz, içimizdeki en günahkar kalp üzere olsalardı, bu benim mülkümden hiçbir şey eksiltmezdi, buyurmuştur. Rabbimiz Sübhano ve Teala fakat o kulları için küfürüza göstermez, sevmez ve bunu da emretmezdi. Eğer şükrederseniz sizden hoşnut olur buyuruyor. Şükrü elbette sever ve size lutfundan artırır. Hiçbir günahkarın diğerinin günahını yüklenemeyeceğini aksine herkesin işlemiş olduğu günahtan sorumlu olduğunu Rabbimiz biliyor. Allah sübhanu ve teala İnsana bir sıkıntı dokunduğunda hemen Rabbına döndüğünü, kendisine nimet verdiğimizde ise hemen yüz çevirdiğini, eşler koştuğunu söyleyerek bu huyun hoş olmadığını ve bunların münafıkların hastetleri olduğunu bile bildiriyor. Allah bizleri her zaman kendisine hakkıyla kulluk edenlerden yesin. 9 Yoksa o geceleyin secde ederek kıyanda durarak itaat eden ahiretten korkan ve Rabbim'in rahmetini dileyen kimse gibi midir? Peki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alıp düşünür. Rabbimiz subhanahu ve teala burada da sıfatları bu olan kimse hiç Allah'a şirk koşan ve onun benzeri olduğunu iddia eden kimse gibi midir? Elbette Allah katında onlar eşit değildirler buyuruyor. Peki hiç bilenden bilmeyen bir olur mu? Bu kimseyle bundan önce zikredilen Allah yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşan kimse hiçbir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri hakkıyla düşünür ve ikisi arasındaki fark ancak aklı olanlar bilir diyor. Rabbimiz subhanahu teala ondan 12'ye kadar de ki ey iman eden kullarım Rabbimizden korkun bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır ve Allah'ın arzı geniştir yalnız sabredenlere ecirleri hesapsız ödenecektir de ki ben dini yalnız Allah'a tahsis ederek ibadet etmekle emrolundum ve ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala inanan kullarına devamlı Allah'a itaat ve Allah korkusu üzere olmalarını emrediyor ve şöyle buyuruyor. De ki ey iman eden kullarım Rabbinizden korkun bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Bu dünyada güzel amel işleyenlere hem dünyalarında hem de ahirette iyilik vardır ve karşılığı cennettir buyuruyor Allah subhanahu ve teala bizleri Müslüman olarak yaşatır Müslüman olarak arılırsın 13'ten 16'ya kadar de ki Rabbuna karşı gelirsem doğrusu büyük günün azabından korkarım de ki ben dinimde muhlis olarak Allah'a ibadet ederim Artık siz de ondan başka dilediğinize tapın. Peki ki uğrayanlar kıyamet gününde kendilerine de ailelerine de hüsnana uğratanlardır. İyi bilin ki apaçık hüsnan işte budur. Onların üstlerinde kat kat ateşler altlarında kat kat ateşler vardır. Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım benden korkun. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Ey Muhammed sen Allah'ın Resulü olduğun halde şöyle der. Rabbime karşı gelirsen Büyük günün kıyamet azabından korkarım. Evet. Ve sonra Rabbimiz onların cehennemdeki durumlarını bildirerek onların üstlerinde kat kat ateşler altlarında da kat kat ateşler vardır buyuruyor. Ve Rabbimiz Onların cehenneme girdiklerini Ve oranın kötü bir yer olduğunu Söylüyor Ve Rabbimiz, Ey kullarım Benden korkun Ey kullarım Benden korkun diyor Allah Hakkıyla kendisinden Korkanlardan Ahirete iman edenlerden eylesin 17 ve 18 Faguta tapmaktan kaçınıp Allah'a yönelenlere işte onlara müjde vardır. Öyleyse kulağımı müjdele. Onlar ki sözü dinleyenler de en güzeline uyarlar. İşte bunlar Allah'ın kendilerini hidayete eriştirdiği kimselerdir ve işte bunlar akıl sahiplerinin kendileridir. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Tağut'a tapmaktan kaçınıp Allah'a yönelenlere ayetini Selman Fares hakkında nazil etmiştir. Bu ayetin hem onlara hem de putlara tapılmaktan sakınıp Rahman'ın ibadete dönen diğerlere hakkında da umumi olmasıdır. Hem bu dünya hayatında hem âhirette müjdelenen bunlardır. Allah bizleri de tağuttan kaçan sözün en güzeline uyan Rahman'a hizmet eden kullarına arasına koyuyorsun 19 ve 20 hakkında azap hükmü gerçekleşmiş kimseyi mi ateşte olanı sen mi kurtaracaksın fakat Rab'larından korkanlar için üzerlerine konaklar yapılmış altlarında ırnaklar akan yüksek menziller vardır Allah'ın verdiği sözdür Allah verdiği sözden caymaz. Rabbimiz subhanahu ve teala Allah'ın mutsuz olarak yazdığı ve takdir buyurduğu kimseyi içinde bulunduğu sapıklık ve helakten sen kurtarabilir misin? Elbette Allah'tan başka onu hidayete eriştirecek hiç kimse yoktur. Zira Allah kimi saptırmışsa ona hidayet verecek. Kimi de hidayete eriştirmişse onu saptıracak kimse yoktur. Daha sonra Rabbimiz mutlu kulların cennette yüce ve muhteşem köşklere sahip olacaklarını haber veriyor. Oraya da ancak Rab'larından sakınanlar, korkanların geleceğini söyler. Evet. 21 ve 22 Görmez misin ki gerçekten Allah gökten bir su indirip onu yerdeki kaynaklara yerleştirmiş. Sonra da onunla türlü türlü ekimler çıkarmaktadır. Sonra onları kurutur ve son onları saranmış görürsün. Sonra da onu çöp, çöp haline çevirir. Muhakkak ki bunlarda akıl sahipleri için ibretler vardır. Allah kimin göğsünü İslam açmışsa artık o Rabbim'den bir nur üzeredir. Allah'ın zeklinden kalpleri katılaşmış olanların vay haline. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala yine burada Rablılığına işaret ediyor. Ve gökten inen ve yeryüzünden fışkıran su ile şekilleri, tatları, kokuları, faydaları türlü türlü ekinler çıkardığını ve bunlarla yaratılan kulların tadıklandığını söylüyor. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala kimin göğsünü İslam'a açmışsa artık o Rabbim'den bir nur göredir. Hiç bu kimseyle kalbi katı ve hakktan uzak olan kişi eşit olur mu? diye buyuruyor. 23 Allah sözün en güzelini ahenkli, ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Rablarından korkanların ondan derileri ürperir. Söyle hem derileri hem de kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar bu Allah'ın hidayet rehberidir onunla istediğini hidayete eriştirir Allah kimize saptırırsa ona bir daha yol bulunmaz Rabbimiz Tanahı ve Teala şerefli Resulüne indirilen kitabı Kur'an-ı Azim'i net ederek Allah sözün en güzelini ahengi ikişerli bir kitap halinde indirmiştir buyurmuştur. Bundan kasıt muhkem ve müteşabih olanlardır. Allah subhanahu ve teala bunun rahmetiyle bizleri gıdıklandırsın. Rablarından korkanların ondan derileri ürkülür. Bunlar cebbar, muhaymin, aziz ve gaffar olan Allah'ın kelamını dinlemeler esnasında iyilerin sıfatlarıdır. Zira onlar Allah'ın kelamındaki vadi, tehdidi, korkutmayı iyi Bu sebeple de korku ve haşiyetlerinden derileri ürperir. Sonra da Allah'ı anmakla hem derileri hem de kalpleri Allah'ın zikrüne karşı yumuşar. Zira onlar Allah'ın rahmetini ve lutfunu olan kimselerdir. Böyleleri diğer kafirlerden birçok yönden ayrılırlar. Allah bizi önlerinde ne 24'ten 26'ya kadar Zalimlere kazandıklarınızın karşılığını tadın denilirken kıyamet günü yüzünü azabın kötüsünden kim koruyacak? Onlardan öncekiler de peygamberi yalanlamışlardı da hiç farkında olmadıkları bir yönden azap kendilerine çatı vermişti. Allah dünya hayatında onlara rüşvaylığı tattırdı ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Bu ayetlerde de ve bu ve ı kazandıkları kötülükler yüzünden kıyamette azarlanan ve cehenneme giren kullardan bahsediyor. Allah dünya hayatında onlara rüsvailiği tattırdığı gibi ahirette de cehenneme koyacağını bildiriyor. Keşke bilselerdi diyor. 27'den 31'e kadar andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali verdik. Belki öğüt alırlar. Eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an'dır. Belki sakınırlar. Allah bir misal verir. Bir adamın huysuz ve birbiriyle ortak birkaç efendisi var. Bir adamın da tek efendisi var. Bu ikisi bir olur mu hiç? Hamd. Allah'a mahsustur. Ananların çoğu bilmezler. Şüphesiz sen döleceksin öleceksin, onlar da ölecekler. Sonrasız kıyamet günü Rabbimizin huzurunda duruşmaya çıkacaksınız. Evet, Rabbimiz Subhanahu ve Kuvveti Aleyha andılsın ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali verdik buyuruyor eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an'dır bu apaçık Arap dilinden gelmiş bir Kur'an'dır onda herhangi bir eğrilik herhangi bir sapma ve kapalılık yoktur aksine o apaçıktır bir Burhan'dır diyor Rabbimiz subhanahu ve teala evet. burada da iki kişinin misalini vererek Allah subhanahu ve teala müşriklerle muahit olan kulu karşılaştırıyor ve bir şu kadar efendisi, birinde bir tane efendisi var. Ondan bu bilme olur diyerek kendisini birlemeye davet ediyor. Yani bir olan ilaha kulluk edemeyen, birçok ilaha kulluk etme mecburiyetinde kalır diyor Rabbimiz. Allah bizi bir olana, yani kendisine itaat eden, ibadet eden sanmı kulağın arasına koysun. 32'den 35'e kadar Allah'a karşı yalan söyleyenden ve kendisine gelmiş olan gerçeği yalan sayandan daha zalim kimdir? Kafirler için cehennemde bir karar yah olmaz olur mu? Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler işte onlar mutlakilerdir. Rabları katında diledikleri her şey onlarındır. Bu, ihsan edenlerin mükafatıdır. Çünkü Allah, onların yaptıklarının en kötüsünü örtecek ve yapmakta olduklarının en güzeliyle karşılığını verecektir. Allah subhanehu ve teala, zatına karşı iftiralar atan, Allah ile beraber başka ilahlar kalan meleklerin Allah'ın kızları olduğunu, Allah'ın çocuğu olduğunu iddia eden ki Allahü Teala onların bu sözlerin hepsinden yüce ve münezzehtir. O müşriklere hitap ediyor. Onlar bütün bu iddialarının yanında kendilerini Allah'ın elçilerinin diniyle gerçek hak geldiği halde onları yalanlamışlardır. Da bunu spanuku ve Teala onların bu yalanlarına binaen onları cehenneme sokacağını haber veriyor. 36'dan 40'a kadar Allah koluna kâfi değil mi? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah kimi de hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Allah aziz intikam sahibi değil midir? Anca ki onlara gökleri ve yeri yaratan kimdir diye sorsan Muhakkak Allah'tır diyecekler. Peki öyleyse söyleyeyim bakalım. Allah bana bir zarar vermek istese onu bırakıp da tatlılarımız onun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut bana bir rahmet dilerse onun rahmetini önleyebilir mi? De ki Allah bana yeter. Tevekkül edenler ona tevekkül ederler. De ki ey kalmın elinizden geleni yapın doğrusu ben de yapacağım. Ve yakında bileceksiniz. Kendisine rüsva edici bir azap gelecek olan kim? Üzerine sürekli azap inecek olan kim? Evet. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Allah kuluna kafir. kendisine eş koşulan her şeyi reddediyor. Yeni ondan başkasıyla korkutuyorlar. Yani müşrikler Allah Resulü'nü korkutup bilgisizlik ve sapıklıklarıyla Allah'ın dışında tapındıkları ilahları ve putlarıyla onu tehdit ediyorlardı. İşte Rabbimiz Süfanehu <gülüyor> Teala buna dönem Allah kimi saptırırsa onu hidayete erdirecek. Yoktur. Allah kimi de hidayete erdirmişse onu saptıracak. Yoktur ayetini sonuna kadar indirmiş. Ve de ki Allah bana yeter, Allah bana kafidir. Ona tevekkül ettim, ona dayandım de buyurmuştur. Evet. 41'den 45'e kadar şüphesiz ki biz kitabı sana insanlar için hak olarak indirdik. Kim hidayete ererse bu kendi lehinedir. Kim de sapıtırsa kendi sapıtmış olur ve sen onların üzerine vekil değilsin Allah ölüm anında ruhları alır ölmeyenin ise uykusunda ölmelerine hükmettiği kimselerinkini tutar diğerlerini belli bir suriye kadar salıverir doğrusu bunda düşünen bir kavim için ayetler vardır yoksa onlar Allah'tan başka bir şefaatler mı edindiler? de ki onlar hiçbir şeye güç yetiremez ve akıl erdiremez olsalarda mı? Peki bütün şefaat Allah'ındır, göklerin ve yerin mülkü O'nundur, sonra hepiniz O'na döndürüleceksiniz. Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalbi tiksinir ama O'ndan başkaları anıldığı vakit hemen yüzleri güler. Evet. Rabbimiz Sübhan-ı Kuvveti Allah'ın dışında putları ve Allah'a eş saydıklarını buna sevk eden ve bir delil ve burhanları olmaksın kendilerinden şefaatçilik edinen müşrikleri Rabbimiz zemmediyor. Halbuki bu putlar hiçbir şeye sahip değiller. Hatta onların akledebilecekleri akılları, işitebilecekleri kulakları, görebilecekleri gözleri bile yok. Durumları hayvanlardan çok daha kötü cansız şeyler. Allah subhanahu ve teala onları bu şekilde zemmederek Allah olarak anıldığında Allah'tan başka ilah olmadığını ve ona boyun eğmelerini davet ettiğinde işte onlar bunu gördüğünde kalplerinin tiksindiğini bunun dışında bir şey gördüğünde ise hemen o tarafa gülerek döndüklerini söylüyor. Allah bizi böyle duruma düşmekten beri buyursun. 46'dan 48'e kadar peki ey gökleri ve yeri yaratan, görülmeyeni ve görüleni bilen Allah'ım ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kulların arasında sen hükmedersin. Yeryüzünde olanların hepsi ve bir misli daha zalimlerin olsaydı kıyamet gününde kötü azap için elbette bunları fidye verirlerdi. <gülüyor> Halbuki Allah katından onlara hiç hesaplamadıkları şeyler denilmiştir Onlara işledikleri kötülükleri belli olmuş, alay aldıkları de kendilerini çepeçevre sarmıştır. Allah subhanahu ve teala şirki sevmeleri ve tevhidten nefret edip uzaklaşmaları sebebiyle burada da müşrikleri zemmetmiş ve yukarıdaki ayetleri indirmiştir. Allah subhanahu ve teala onların her türlü küfründen, amellerinden bizleri veri buyursun. 49'dan 52'ye kadar insana bir sıkıntı gelince bize yalvarır. Sonra katımızdan ona bir nimet verdiğimizde bu bana bildiğimden dolayı verilmiştir der. Hayır, bu bir imtihandır fakat çokları bilmezler. Böylece kazandıkları kötülükler başlarına geldi. Bunların içinden zulmedenlerin kazandıkları kötülükler de kendilerini çarpacaktır. Ve onlar aciz bırakacak da değillerdir. Bilmezler mi ki Allah dilediğine rızkı genişletir ve kısar. Doğrusu bunda inanan kimseler için ayetler vardır. Allah FANUHİ VE TEALA insanın darlık ve sıkıntı halinde Allah'a tazarru ve niyazda bulunduğunu, Allah'a dönüp dua ettiğini, ona bir nimet bahşettiği zaman ise hattaşıp azdığını. Bu bana bilgimden dolayı verilmiştir. Allah'a buna müstahak olduğumu bildiğimden dolayı bunları bana vermiştir. Şayet Allah katında özel bir yerim olmasaydı elbette bunları bana vermezdi dediğini haber veriyor. Bunlar birer imtihandır. Durum onların zannettiği gibi değildir. Aksine biz ona bu nimeti, nimet olarak verdiklerimizin konusunda onu denemek imtihan etmek için bahşetmişizdir. Bakalım itaatkar mı olacak yoksa isyan ne diyecek? Aslında biz ezel olan ilmimizde onun bunlardan hangisine gireceğini iyi bilmekteyiz. Bu sadece bir imtihan ve bir denemedir diyor Rabbimiz Allah'ın Allah'ın Allah hakkıyla insanı verenlerden eylesin